714 numaralı konu, Ebu Hüreyre'nin emirlik görevini kabul etmemesi, evet, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, Hazreti Ömer beni vali tayin etmek üzere çağırdı, fakat ben kabul etmedim, Hz. Ömer, sen vazifeden hoşlanmıyor musun, halbuki senden daha hayırlı olan bir insan vazife istemiştir, dedi, ben, onun kim olduğunu sorunca, Hz. Ömer, Yakub'un oğlu Yusuf, a, s, dedi, ben de, o peygamber oğlu peygamberdi, bense, Ümeymen'in oğlu Ebu Höreyreyim, ben üç ile iki şeyden korkuyorum, dedim, Hz. Ömer bana, niçin beş demiyorsun da üç ve iki diyorsun, dedi, ben de, ilimsiz söylemekten, delilsiz hükmetmekten, sırtımın acımasından, mal alımın alınmasından, şahsıma küfredilmesinden korkuyorum, dedim.